95.0 Açık Radyoda diğer kamda damla özlerle birliktesiniz. Sevgili program ortağım Rıuf bugün yolda. O yüzden bizlerle beraber olamayacak. Ancak çok özel bir konumuz ve çok önemli bir meselemiz var. Meselemiz aile planlaması temel bir sağlık hakkı olan aile planlaması ve aile planlamasına erişim. Konumuz ise Türkiye Aile Planlaması Vakfından sevgili Hazal Günel Hazal hoş geldin. Hoş bulduk damla merhaba. İyi. Önemli bir mesele dedik istersen önce bir çerçeveyi çizelim oradan başlayalım aile planlaması neden önemli bir mesele hepimiz için ve neden bir temel sağlık hakkı diye sorayım bundan sonra çünkü uzun bir 25 dakikamız var meseleyi konuşmak için. Ee, ben de e, öncelikle aslında aile planlaması konu e, üzerinden gidecektim. Bu soru çok e, isabetli oldu başlangıç noktası için. E, neden Birden başlayıp altında olmalı çok daha e, iyi olacak sanırım. E, çünkü planlama e, özü itibariyle bir gelecek e, kurgusu barındırır aslında. O yüzden sadece e, günümüz için genel geçer e, üzerinden atlayıp geçeceğimiz bir konu değil, her zaman e, gerekli olan önemli bir e, sağlık hakkı, temel bir hak. E, hem yasalar ve yönetmelikler e, açısından e, bir hak, hem de aslında e, toplumsal açıdan doğrudan bir e, karşılığı olan, somut çıktıları olan bir e, alan. Bu nedenle e, bizler teki aile sağlığı ve planlaması vakfı olarak e, bu yıl içinde başlattığımız, aynı zamanda kampanyamızın da konusu olan Aile planlaması, bir koruyucu sağlık hizmeti ve temel haktır. Herkesin hak ettiği iyi bir yaşama erişebilmesi için de önemli ve gereklidir diyoruz. Önemini belki de buradan konuşabiliriz. Şimdi aile planlamasına erişim dediğimiz zaman aslında Türkiye'nin bu konuda aldığı müthiş bir yol vardı. Özellikle 90'larda aile planlaması bir devlet politikası olarak da desteklendi ve bu anne bebek ölümlerinde de çok ciddi düşüşlere sebep oldu. Yani aile planlaması dediğimiz zaman hmm. anne bebek sağlığı, aile sağlığı, anne bebek ölümlerinin azalması gibi pek çok meseleyi bir arada konuşuyoruz. Fakat son dönemde geldiğimiz noktada aile planlamasına erişimin çok güçleştiği ve bu meselenin Sonuçta büyük politikada biraz kenara itildiği bir noktayı görüyoruz. Siz de bu nedenle zaten çok yeni hmm. bir kampanya yaptınız aile planlamasına erişimin kolaylaşması için. Türkiye'nin bugüne kadar aldığı yolu hmm. biraz konuşalım mı neler yapıldı ve ne tür sonuçları gördük bu nedenle niye durmamalıyız aile planlamasına erişimi sağlamakta? Belki de burada perspektifi anlatmadan önce aile planlamasını bir yalın haliyle tanımlamak gerekebilir. Yani neden var, ne işe yarıyor, neden geçmişten bugüne kadar önemli bir konuydu. Bunun özünü anlamak için bu tanıma ihtiyacımız var gibi. En sade şekliyle aile planlaması bireylerin ya da çiftlerin istedikleri zamanda, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmek için kendi bedenleri ve yaşamları üzerinde karar verme hakkına sahip olabilmesini sağlar. E, ve tabii ki e, çocuk sahibi olamayıp olmak isteyenler için de aile planlaması vardır. Bu bakımdan e, birçok e, faydasını görüyoruz aslında aile planlamasının. E, belki de öncelikle şunu söyleyelim aile planlaması e, çoğunlukla e, çocuk kısıtlaması olarak görülür tırnak içerisinde. Oysa ki e, halk arasında kısırlık olarak bilinen impertilite dediğimiz sağlık sorunu içinde bunun tespitte, tanısı ve tedavisi açısından da aile planlaması önemlidir. Belki birazdan verileri de e, kısaca değinirken bahsederiz. Birçok çift biyolojik olarak ne zaman gebe kalınacağını bilmediği için uzun süre bir gebelik olmuyor istedikleri halde. Dolayısıyla aile planlaması sadece çocuk kısıtlaması değil aynı zamanda çocuk sahibi olabilmek için de doğru bir zamanlamayla sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olabilmeyi de sağlar. En önemli sonuçlardan birisi senin de söylediğin gibi anne bebek ölümlerini azaltmada yardımcı olmak. 1990'lı yıllarda 100 68 kadın yaşamını kaybederken e, aradaki aile planlaması danışmanlık hizmetleriyle birlikte bu e, oldukça düşmüş. 13'e kadar, e, 100 binde 13'e kadar e, gerilemiştir. E, buradaki bağlantı aslında şu, e, sık ve çok doğum yapmak e, kadınların e, vücudunda e, belirli bazı sağlık sorunlarına yol açar. Örneğin e, vücudundaki e, kaynaklarını tüketmek, bunun e, toparlanması için zaman aralığı bulamamak gibi. Aile planlaması da tam da bu açıdan doğumların aralarını açabilmek, doğru bir zamanda tekrar gebek almayı ve doğurmayı istiyorsa tabii ki çiftte kadın doğum yapabilmesini sağlayabilmek, kanamaların yani aslında önlenebilir bütün sağlık sorunlarını önüne geçerek anne ölümünü de yani kadınların ölümünü de dolayısıyla yeni doğan ölümünü de azaltmayı öngörür. Ee, ve tabii ki toplumsal başka karşılıkları da var. Sağlık sorunlarının yanı sıra e, doğumun yol açtığı sağlık sorunlarının ya da gebeliklerin yol açabileceği sağlık sorunlarının yanında başka türlü karşılıkları da var. Örneğin e, istenmeyen gebeliklere karşı korunmak, e, aynı zamanda kadınların e, güvensiz, erişilemez e, ortamlarda, e, sağlıksız ortamlarda yapılan kürtaja karşı korur. Ee, aynı zamanda kadının istihdam ve eğitimle ilgili gelecek kurgusu için olumlu bir katkısı vardır. Birçok kadın gebe kaldığı zaman okulunu işini terk etmek zorunda kalabiliyor örneğin. Ee, bunun da önüne geçer ve tabii ki her çocuğun istenen çocuk olarak dünyaya gelmesine fayda sağlar. Ee, birazdan yine verilere baktığımız zaman... Ee, Araştırma sonuçlarında gösteriyor ki bazı doğumlar aslında istenen doğumlar değil kadınlar tarafından. Her çocuk istenen çocuk olarak dünyaya geldiğinde gerekli olan haklarına, eğitim hakkı gibi, oyun hakkı gibi birçok temel hakkına kavuşması da sağlanmış olur. Şimdi tam da bu tanımlardan yola çıkacak olursak, geçmişten bugüne nasıl bir yolculuğu olmuş buna bakalım koruyucu sağlık perspektifinde değerlendirmeliyiz. Bu e, tanıma göre baktığımızda koruyucu sağlık perspektifinden aile planlaması hizmetleri aslında devletin e, sorumluluğunda olan bir hizmet. Sözleşmelerin, yasaların temelinde de bu var. Hatta sadece sağlıkla ilgili yasalar değil anayasanın da e, temel konularından birisi. Anayasanın 41. maddesinde devletin ailenin huzuru ve refahı için özellikle annenin ve çocukların korunması açısından aile planlamasını öğretimi ve uygulaması için e, gerekli tedbirleri alması ve bununla ilgili teşkilatlanmaya gitmesini e, öngören bir maddesi bulunuyor. E, dolayısıyla e, tam da bu maddeden hareketle aile planlaması genel müdürlüğü kuruluyor devletin neresinde aile planlaması, yaygınlaştırılması hedefleniyor. Gerçekten de 1980'ler, 90'larda devletin sorumluluğunda aile planlaması hizmetleri sunuluyor ve sürdürülüyor. Bakanlığın uluslararası kuruluşlar açısından da e, temsiliyeti bu genel yövürlük üzerinden e, devam ediyor. Uluslararası hedefler dediğimiz şey de ee, başta anne bebek ölümlerinin azaltılması, kadın sağlığının ve yeni doğan sağlığının desteklenmesi ve bununla ilgili olumlu bir tarafa doğru evrilmesi aslında ülke verilerinin. Ee, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın hedefleriyle e, Türkiye'nin e, hedeflerinin birbiriyle uyumlu olması e, burada oldukça e, önemliydi. Çünkü ülkelerin kalkıma ve kaynaklarının sürdürülebilirliği için aile planlaması net bir gösterge. Anne bebek ölümlerinin sıfıra yaklaşması aynı zamanda gelişmişlik düzeyinde göstergelerinden biri. Ya da kaynak bölüşümü, nüfus açısından kaynak bölüşümü de aynı şekilde önemli. Yani. E, yeniden şeye dönülecek olursak e, bu e, 1980'ler ve 90'lardaki e, gibi Şimdi dönmeden e, küçücük bir vurguyu yapalım Muazal. Sözünü kesiyorum, çok özür dilerim ama e, çok kritik bir şey söyledin. Bunu belki birkaç defa vurgulamak gerekiyor. E, aile planlamasına erişim e, anayasada da bulunan temel haklardan e, biri, aynı zamanda da devletin temel sorumluluklarından biri. Bu cümleyi altını çizerek söylemek istedim. Ondan evet. sonra tekrar e, dönebiliriz konuya. Teşekkürler. Yani hak olması açı, e, bir tarafa, yani bunun erişilebilir olması bir tarafa, bunun bir temel sorumluluk olması açısından vurgulanması bence de çok önemli. Tekrar söylediğim için teşekkürler. E, Uluslararası hedeflerin üzerinden de geçmişken e, bunun peki bir e, olumlu sonucunu görmüş mü? Buna bakalım. 1980'ler ve 90'lardaki bu çabada e, tabii ki bu çabalar olumlu sonuçlar vermiş. Özellikle e, gebeliğin düzenlenmesi, doğurganlıkla ilgili e, danışmanlıkların veriliyor olması, e, modern gebelikten korunma yöntemleri modern demenin bir e, anlamı var bu arada, onu da söylemek lazım. E, bazen geleneksel yöntemlerle korunmaya çalıştık kadınlar ve çiftler. Örneğin işte yeni doğum yapmış bir kadın emzir, emzirdiği için ayrıca korunmasına gerek olmadığını düşünür ve maalesef tam da bu emzirme döneminde bir yöntem kullanmadığı için tekrar gebe kalabilir. Bu neye sebep olur? Bebek sütten kesilir, anne vücudu tam toparlanmadan tekrar gebe kalmış olur ve belki de bir sonraki doğumu tehlike altında olabilir. O yüzden modern gebelikten koruma yöntemlerinin kullanılması ve bununla ilgili artışla ilgili de birçok çaba içerisinde oluyorlar. Hatta modern yöntemleri satın alıyorlar, dağıtımını yapıyorlar, Sağlık Bakanlığı teşkilatı içerisinde. 1990'lı yıllarda da üreme sağlığı programı uygulanmaya başlıyor ve yapılan çalışmalarla birlikte birçok işbirliği 7 bölgede işbirliği kuruluyor kurumsallaşan bir yapıya dönüşüyor. Hizmet içi eğitimlerle birlikte ve malzemelerin satın alınmasıyla birlikte e, uygulamalar aslında oturmuş bir çerçevede. E, çok yakın bir zamana kadar e, çok düzenli bir şekilde işliyor. E, ancak 2003'te bir e, dönüşüm programı, sağlıklı dönüşüm programı e, başlayınca bazı e, değişimler oluyor bununla birlikte. Sağlık hizmet sunucularının performans kapsamında hizmetler bazında puanlamasıyla ilgili bir program ortaya çıkıyor. Örneğin gebelik, doğum hizmetleri ya da bebelik, bebek izlemeyle ilgili hizmetler öne çıkartılırken aile planlaması da biraz daha geride kalan bir performansa dönüşüyor. Ya da başka bir örnek ver verilirse gebeliği önlemek için kullanılan rahim içine yerleştirilen araçlar yani halk arasında spiral olarak bilinen araçlar aslında çok e, sık uygulanan, kadınların oldukça tercih ettiği uzun süreli ve pratik bir yöntem e, bu uygulamaya e, teknik eleman e, yetiştirilmemesi e, uygulamanın azalmasına dolayısıyla da performansın dışında kalmasına ve kullanımda düşüşe neden oluyor. Bir başka değişti aslında aile planlaması hizmetlere yavaş yavaş unutulmaya başlanıyor. Takip edilemez hale geliyor. Ve tabii ki biz şimdi bunun da farklı sonuçlarını görmekte iddianlar. Bu sonuçlara dair tabii ki konuşmak gerekirse birkaç veriyle belki son durumu değerlendirebiliriz. Evet, çok özür dilerim. Bir an tekrardan mikrofonu açamadım. Şey, dinleyicilerimiz biliyorlar ama tekrarlamış olayım. Ev koşullarında yapıyoruz. Hala pandemi koşulları geçerli. Stüdyoya gidemediğimiz için arada bu tür küçük teknik aksaklıklarımız oluyor. Hazal, şunu konuşalım. Bugün yeni bir kampanyaya başladık Bugün dediğim aslında geçtiğimiz haftalarda sürdürdüğümüz artık sonuçlarını görüyorsunuz. Ve bu kampanyayla beraber... Birden fazla e, çağrı yaptınız. Sadece aile planlamasına erişimi talep etmesi gereken ailelere, e, kadınlara ve erkeklere değil, aynı zamanda da bu e, hizmete erişimi olması, erişimi sağlaması gereken hekimlere de, belediyelere yener, yerel yönetimlere de ve tabii ki kamu yönetimine de yaptınız bu çağrınızı. Kimin nasıl sorumlulukları var diye soralım ve bu sorumluluklar içerisinde örneğin yerel yönetimler neler yapabilirler, bu konuda müdahale edebilecek, erişimi kolaylaştırabilecek yöntemler neler diyelim. Ee, öbür taraftan evet. çok konuşmamız gereken önemli bir mesele de sorumluluk meselesi aile planlaması dendiği zaman sanki hep kadının üzerinde olan bir sorumlulukmuş gibi algılanıyor. Oysa ki aile planlaması eşlerin ortak sorumluluğu erkeklerin de bu alanda evet. çok ciddi sorumluluğu var. Hangisinden başlamak istersin? Evet. Kurumlardan mı yoksa bireylerden mi? Önce bireylerden başlayalım istersen. Böylece özelden genele doğru neler yapılabileceğini konuşabiliriz. Gerçekten de doğum sanki sadece rahmi olanı ilgilendirilmiş gibi bir karşılığı var. Halbuki çiftlerin birlikte karar vermesi gereken bir süreç başından sonuna kadar e, çünkü dediğimiz gibi en başta söylediğimiz planlama e, zaten bir gelecek kurgusuna barındırdığı için e, e, çiftlerin de e, birlikteliğindeki geleceğin, e, gelebilecek dünyaya gelebilecek çocuğun e, geleceğinin de e, kurgulanmasına barındırır. Dolayısıyla biyolojik olarak e, doğum yapabilen tarafa ait değildir sadece e, aile planlaması, hizmetlere. Aynı zamanda e, rahmi olmayanlar için de, erkekler için de e, geçerlidir. E, bir verilerden bahsetmek istiyorum birkaç tane. Belki bu çok daha e, açıklayacaktır. E, şimdiki modern yöntemlere baktığımız zaman, ee, en çok tercih edilen yöntemler arasında e, rahim içi, araç ve e, erkek kondomları, prezervatifleri bulunuyor. E, bu son yıllarda bir miktar daha artmış vaziyette kondom kullanımı özellikle. E, bunun da e, sebeplerinden bir tanesi artık e, bununla ilgili yapılan reklamların, veya bazı özel çalışmaların bir yer edildiğini anlayabiliyoruz. 15-49 yaş arasındaki kadınlarla yapılan bir araştırma var. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladı. 5 şimdi bir yapılan bir araştırma bu. En son 2018 raporu çıkarıldı. 7 binden fazla kadınla yapılmış bu çalışma. Ee, bu çalışmanın sonuçlarına baktığımız zaman e, evli kadınların %53'ü başka bir çocuk istemediğini söylüyor. %14'ü de e, doğum aralıklarını açmak istiyor. Yani var aslında e, bir çocuğu fakat hemen yeniden bir çocuk sahibi olmak istemiyor olsa bile. E, bir veya iki çocuktan daha fazla çocuk e, istemediğini söyleyen e, kadınlar var. Kadınların %97'si modern geberleyici yöntemlerle ilgili bir bilgiye sahip fakat bunların %70'e bir yöntem kullanıyor. Fakat tabii ki bu %70 kullanım oranının doğruluk payı ölçülemiyor. Yani doğru bir şekilde hap alabiliyor mu, iğnesini vakitinde olabiliyor mu gibi bunların niteliğine dair çok da bilgimiz yok. En çok kullanılan e, yöntem ise e, alandaki araştırmada %20'lik bir dilimle geri çözme e, yöntemi. Oldukça e, aslında gebelik riski yüksek bir yöntem. Hatta bir yöntem olmadığını söylüyoruz biz e, bunun. E, modern bir yöntem değil, e, gebelik riski çok yüksek olduğu için aslında çoğu zaman e, başarısızlıkla sonuçlanabilir. E, ve kadın yeni bir gebelikle karşılaşabilir. Gebeli yönleyici yöntemler kullananların %28'i aslında ilk bir yıl içerisinde yönteme bırakıyor. Bırakma nedenlerinden birisi doğru kullanamadığı için o yöntemi yeniden gebe kalmış olması ki bu %20'lik bir orana karşılık geliyor. Hiç de azımsanacak bir rakam değil. Ee, en önemli rakamlardan bir tanesi ise şu. Evli kadınlar arasında gebe kalmayı istememesi veya şu anda gebe kalmayı istememesi. Yani doğumu aralıklarını açmak istemesine rağmen aile planlaması hizmetlerine erişemeyen kadınların oranı %12. %12 oldukça yüksek bir e, oran geçtiğimiz yıllardan bu zamana bir artış göstermiş maalesef. Bu şu demek kendimden örnek verecek olursam ben gebek almak istemiyorum. Fakat bulunduğum ildeki, ilçedeki aile sağlığı merkezine gittiğimde bana modern gebeliği örneğici yöntem verilemeyebiliyor, danışmanlık alınamayabiliyor veya benim param olmadığı için hiçbir sigortalı bir hizmetten yararlanamayabiliyorum ya da kırsal bir alanda yaşadığım için Sıklıkla bu hizmetlerin verilebildiği bölgelere gidemiyorum. Bu sebeple de yeniden gebe alma riskine karşı karşıyayım. Tam aslında bu durumdaki kadınların karşılığı olan rakam aslında 112. Dolayısıyla bu bütün çıktıları, çok daha fazla çıktı ya tabii ki rapordan erişebilir dinleyenler. E, bu çıktılar gözümle alındığı zaman aslında e, sorun tümüyle kadının sırtımlarmış gibi gözükse de e, burada taraf olan birileri daha var. E, yöntem kullanmak sadece kadınlara ait değil. Erkekler de e, modern gebeli yönleyici yöntemler kullanabilir ve böylelikle e, eşinin, partnerinin sağlığını veya doğa, doğabilecek çocuklarının sağlığını e, düşünmekte sorumluluk alabilir. E, aynı zamanda e, kendi geleceğine dair de e, yapmak istedikleri varsa eğer örneğin bizim kampanyamızda olduğu gibi e, ileride önemli bir e, terfi alabilmek gibi bir hayali var ama o sırada plansız bir babalıkla karşı karşıyaysa e, bunu düzenleyebilmek ve kendi gelecek e, kurgusunu yapabilmesi için de önemli damla. Ben bu noktada hemen şey de söyleyelim mi? Rapora nereden erişebilir dinleyenlerimiz? İnternet üzerinden erişmeleri mümkün mü? İnternet üzerinden erişebilirler. Hacettepe Üniversitesi nüfus etikleri sayfasından rapora ulaşabilirler. TNSA 2018 olarak arattıklarında doğrudan PDF halde yani internet üzerine okunabilecek halde tüm rapora erişme şansları var dinleyenler Harika. E, buradan biraz da kurumlara doğru geçelim. Zaman çok hızlı akıyor. Üç dakikamız evet. kalmış durumda. E, kurumlar neler yapabilirler ve neler yapmalılar? E, biraz da sorumlulukları hatırlatıcı e, görevleri dağıtsak mı şimdi? Hı -hı. E, bu e, çok önemli ve çok e, geniş perspektifli bir e, zembesi gereken bir konu. E, birçok kurum sorumluluk e, almak durumunda. Sadece Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na ait birimler değil, aynı zamanda e, yerel yönetimde belediyeler, belediyelerin e, birçok birimi var e, vatandaşla karşılaştığı. Özellikle kadın danışma merkezlerinde veya eğitim verdikleri merkezlerde, gençliklerin gençlik çalışma kurumlarında, merkezlerinde beden sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ile ilgili olarak bilgilendirme çalışmaları yapmaları, bunları yıllık ve beş yıllık stratejik planlarına almaları önemli. Belediye içinde mümkünse kadın sağlığıyla ilgili eğitimlerin bulunması ve bunların düzenli olarak vatandaşa hizmet götürmesi gerekiyor. Ama sadece bilgilendirme çalışmaları değil, aynı zamanda sağlıkla ilgili stratejik planları içerisinde sürdürülebilir olması açısından tıp merkezleriyle belki polikliniklerle bu hizmetin desteklenmesi ve çalışmanın aynı zamanda bir tanığı tedaviyle birleştirilmesi gerekir. Geçmişten bu zamana 1980'ler 90'larda zaten yaptığımız bir şeyi yeniden keşfetmek yerine hatırlamak ve bununla ilgili çalışmaları tekrar gündem etmek Sağlık Bakanlığı'nın bu deneyimini tekrar ortaya koyması elbette başlangıç için çok önemli. Personeline bunu hatırlatması, performans değerlendirme açısından aile planlaması çalışmalarının önceliklendirilmesi, koruyucu ve önleyici sağlık için oldukça önemli damlar Kısaca belki de böyle toparlayabilirim. Hazal çok teşekkürler. Çok uzun ve çok veçeli bir mesele. Aile planlaması sadece aile planlaması değildir diye bitirebiliriz belki. E, ilerleyen dönemlerde hem sizin izlemelerinizi tekrardan paylaşmak hem de atılabilecek adımları özellikle kurumlar açısından da daha detaylı konuşmak için tekrar seni konuk etmek isteriz. Ama bugün için özellikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Aile planlaması bir koruyucu sağlık hizmeti ve temel haktır diyerek ben de son cümlemi söylemek isterim. Ben de sana katılıyım Aile planlaması bir koruyucu sağlık hizmeti ve temel haktır. Aile planlamasına erişimi kolaylaştırın diyelim ve bugünkü diğer Diyerkam'a burada son verelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diyerkam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 Orlo Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.